Boş Yaşam için Teknoloji. Merhaba. Karadeniz bölgesinde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan 2600 km uzunluğundaki yeşil yol projesinin Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron ve Samistal yaylaları arasındaki bağlantı yolunun yapımına karşı çıkan 11 kişi hakkında iş ve çalışma hürriyetini ihlal suçlamasıyla dava açıldı. Yeşil yol projesi kapsamında tepkiler nedeniyle durdurulan Yukarı kavron Samüssoy yaylaları arasındaki 8 kilometrelik bağlantı yolundaki çalışma geçen yıl 10 Ekim tarihinde yeniden başladı. Mahkemenin yol bağlantısıyla ilgili daha önce verdiği durdurma kararını hatırlatan yöre halkı tepki gösterdi. İş makinelerinin çalışmalarının durdurulmasını istedi. Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri yol çalışmasını engellemeye çalıştıkları gerekçesiyle 6'sı kadın 11 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma tarafından ifadeleri alınan ardından da serbest bırakılan 11 kişi hakkında iş ve çalışma hürriyetini ihlal suçlamasıyla pazar adliyesinde dava açıldı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir limandan sızan yakıt deniz kirliliğine yol açtı. Denize sızan yakıt körfez ve derince sahine kadar ulaşırken denizde bulunan kuşlar kirlilikten etkilendi. Kirliliğin yaşandığı bölgeye barikatlar çekilerek acil müdahale ve temizlik ekipleri temizlik çalışması yaptı. Limandan denize yayılan yakıt nedeniyle acil müdahale ekipleri ve deniz temizlik şirketlerine bağlı ekipler limanın bulunduğu bölgeye gelerek çalışma yaptı. Rüzgarın etkisiyle Dilova'sında yaşanan kirlilik körfez ve derince bölgesine kadar ulaştı. Kirliliğin yaşandığı bölgeye barikatlar çekilerek Sızıntı önlenmeye çalışıldı. Yakıt toplama gemisiyle bölgede temizlik çalışması yapıldı. İskelelere yanaşan gemilerin etrafına bariyerler çekilerek yakıtlar toplandı. Körfez'de bulunan limanlarda demirle bulunan gemilerde maalesef bu kirlilikten etkilendi. Gemilerin bordroları petrole bulanırken temizlik çalışmasının ardından limandan ayrıldılar. Sızıntının olduğu limanda bariyerlerin çekildiği bölgede temizlik çalışmaları devam ederken yetkililer incelemede bulundu. Ne yazık ki bu haberler bir numaralı haberler arasında olması gerekirken Türkiye'deki doğanın yok edilişi ve bu tip sızıntılar zorlukla haber bültenlerinde yer buluyor. İzmir Gazi Emir'de ise eski bir akü fabrikasının bahçesine gömülü olarak ortaya çıkarılan nükleer atıklarla ilgili skandal da bitmek bilmiyor. Yıllarca kamuoyundan gizlenen radyoaktif atıkların geri kazanımıyla ilgili yapılan projenin İnceleme değerlendirme komisyonu tutanakları özel hayatın gizliliği gerekçesiyle dava açan Ege Çep'e gönderilmedi. Yüz binlerce İzmirli'nin yaşadığı bir bölgede yer alan radyoaktif atıklar önce ÇED raporu bile hazırlanmadan kamyonlara doldurulup taşınmak istendi. Bunun riskleriyle ilgili dava açınca Ege Çep sonucunda mahkemeye nükleer atıkların ÇED süreci işletilmeden taşınamayacağına hükmetti. Daha sonraki süreçte... Atıkların ayıklanması ve geri kazanımıyla ilgili açılan ihaleyi kazanan Turanlar Atık Yönetimi Geri Dönüşüm AŞ adlı şirket ÇED sürecini başlattı. ÇED, Halkı Bilgilendirme Toplantısının ardından Ankara'da yapılan İDK Toplantısına yani inceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısına atıklarla ilgili dava açan Egecep Avukatı Arif Ali Cangı ve Mahalleli adına da Mehmet Kurt katıldı. Toplantının açılışı ve projenin tanıtımından sonra söz verilen Cang'ı ve Mehmet Kut, ÇED raporu ile işletilen ÇED sürecine ilişkin eleştiri, itiraz, görüş ve önerilerini sözlü olarak komisyon üyelerine aktardı. Ayrıca konuyla ilgili iki tane de uzman görüşünü de yazılı olarak komisyon başkanına teslim ettiler. Bu iki sunumun ardından komisyon başkanı komisyonun çalışma usulü gerekçesiyle davet ile gelen Cang'ı ve Kurt'u toplantı salonundan çıkmalarını istedi. İtiraz ve açıklamaları dinlemek gerekirse ek açıklama yapmak istenmesine rağmen toplantının devamına katılma izni verilmedi kendilerine. Şeffaf ve katılımcı olması gereken chat sürecinin bu şekilde konunun taraflarından birisine kapatılarak götürülmesi projenin çevre sağlığı ve canlı yaşamı için risk oluşturmada planlaması ve uygulamasına dair ortaya konan kaygıları arttıran bir uygulama olarak değerlendirildi. Toplantının ardından Egecep avukatı Ali Arif Cang'ı, gerek bu olaya ilişkin, gerekse uygulamadaki yanlış komisyon toplantısı usulünün düzeltilmesini sağlamak için bilgi edinme yasası uyarınca inceleme-değerlendirme komisyonu toplantısında tutulan komisyon üyelerinin görüşlerinin yer aldığı tutanağın bir örneğinin gönderilmesini talep etti. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme İzin ve Denetim Müdürlüğü'nce bu talebe gönderilen yanıt ise, Bir başka tartışmayı doğurdu. Çevrenin ve yüz binlerce insanın sağlığını ilgilendiren bir konuyla ilgili yapılan resmi toplantının tutanakları Ege Çep'e toplantı tutanaklarının kişisel bilgiler içermesi nedeniyle hukuk müşavirliğinin yazısı doğrultusunda özel hayatın gizliliğinin ihlal edilebileceğinin düşünüldüğü için paylaşılmadığı gerekçesiyle gönderilmedi bunlar. Kamusal kararların tartışıldığı bu konuşmaların ne gibi özel hayatın gizliliğine girebileceği konusunda Başka hukukçular ne der acaba? Merak ettim doğrusu. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan bizdan Uygar Öze Sadece bugünkü değil